Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, orta vadeli program, konuşalım biraz nereye kadar diye çok ciddi bir tartışmanın da dört bir tarafta yapıldığı görülüyor Türkiye'nin ekonomik gidişatı konusunda. Biraz onunla bu nereye kadar sürdürülebilir, ne kadar sürdürülebilir, nedir orta vadeden kastedilen? Şimdi bunlar üzerinde birazcık senden bilgi alabilir miyiz? Her yıl, her yıl yayınlanan bir program vadeli oluyor ve altında aslında ekonomideki yol haritası. Biraz daha yükseltebilir misin sesini e, lütfen? İyi gelmedi sesini. E, çok, evet çok zayıf geliyor. Zayıf geliyor ya Evet, kulaklıkla ilgili bir problem olamaz, değil mi? E, telefon. E, biraz daha yüksek sesle konuşur musun lütfen? Evet, şimdi nasıl? Biraz daha iyi. Allah Allah. Bu Acaba şey sizin tarafta mı sorun? Ee, zannetmiyorum. Bizde değil. Bakıyorum şimdi Andre'yi. Biraz daha yüksek bir şekilde devam etmeye çalışalım lütfen. Peki ben çok konuşurum. Sonu değil. Ee, evet. Şimdi 3 yıllık bir yol ortası hükümetin. Hadi ee, şu önemliydi. Bu her yıl son yıllarda aslında ben de izlemeyi ve tartışmayı bırakmıştım. Ee, çünkü gayri ciddi. Yani kere uygulanan politikalarla işte hedefler arasında büyük tabi farklılıklar. Hedefler büyük de enflasyon şöyle olacak böyle olacak. Hiçbirini kısıramadılar zaten. Dolayısıyla gündenden <gülüyor> düşmüştü biraz o vadeli program. Ama şimdi yeni bir yönetim geldi malum ve yani para politikasında yüzde 180 derece bir dönüş olmaya ee, Bir çeşit itiraflı zaten Mermetçi bir şeyin geçirilmesi, Merkez Bankası ee, Şimdi bu ilk programı bu. Yeni ekonomi yönetiminin ilk programı o bakımdan merak ediliyor. Ben onun için yayınlandığımda tabii ben de baktım ee, İlk izlenim şuydu, bir izlenimin yani bu daha gerçekçi bir programda kendi içinde susarlılığı var. Ama aynı zamanda bazı konularda iddialı ve bunları iddiaları gerçekleştirebileceği şüpheli oldukça duruyor. Yani ilk buydu. Şimdi bunu neden böyle düşünüyorum? Bir kere tabii en büyük sorun enflasyon. Başka yok. Buna, bu yeni ekonomi yönetiminde enflasyonu işte normal normal demeyelim tekraniye indirme ile getirildi. ile getirildi. Görevi bu esas olarak. Bunu tabii nasıl yapacak işte şeyde de yöntemde de etkiyebilir daha doğrusu normale dönüş oldu. Merkez Bankası bu para politikası gibi diyorlar. Bu açıdan tabii ilk e, onta var dedi programda acaba enflasyon indisi neydi? Daha doğrusu 3 e, yılda 3 yılın sonunda nereye indirdi ki? E, tabii et hani indirme iddiası var ama e, bunu. Ancak üçüncü yılın sonunda yapabileceğini söylüyor. Bu tabii nispeten dediğin gibi bir şeylik veriyor programa. Yani o kadar da atfasyon değil sahte cariç nispeten gerçekçi. Önümüzdeki yıl peki ne olacak diye iddiası ne enflasyonda? Sene itibariyle yüzde otuz üçe Sonra daha adım adım işte 2026'lı sonunda şey geliyor biz işte onun altına 8,5 trilyon. Şimdi bu tabi e, olmaz değil, yapılabilir. Ama bunun bir bedeli var. Bunu hepimiz biliyoruz. Acaba bu bedeli ödemeye ne kadar fazla? E, bu, bu ekonomi. Daha doğrusu AKP iktidarı. En başta da Recep Tayyip Erdoğan ee, O zaman neye bakacaksınız? İşte büyümeye, daha başka maliyetçilerine vesaire oralara bakacaksınız. Ama en önemlisi ekonomik büyüme. Şimdi orta vadeli programda, önceki programlarda %5 konuldu büyüme. Şimdi bakıyoruz, bu programda 2024 %4. 2025 %4.5 ancak 2026'da %5'e ki bu aşağı yukarı %5'e ekonomisinin eğer makro ıı, dengeleri ıı, tutturursan ıı, şey itibariyle yatırım vesaire itibariyle kaynakları itibariyle ulaşılabilir bir ekonomik büyüme hızlı. Buna bir itirazım yok. Ama bu da ilginç noksa tabii Önümüzdeki yıl %4 öngörü. Şimdi enflasyonu %56'larda 60'lardan hatta programda 65 bu yıl sonu enflasyon oranı öngörülen bunu ıı, yarı yarıya düşürmek için büyümeden ıı, daha büyük taviz vermek bir gerekiyor. Yüzde ee, %4 o bakımdan yeterli olmayabilir. Ama gene de Açık bir şekilde bence burası önemli. Bir büyümeden a, bir miktar vazgeçeceğiz. Bu tutarlı enflasyonla mücadele Yüzde dört peki ne anlamak geliyor? E, yüzde dört yeterince işsizdam arttırmaz bir şey. Yapıyor. Bunu biliyoruz. Geçmiş. Fert olmazlardan. E, o zaman işsizliğe bakıyoruz. Acaba işsizlikte ne öngördü? E, i̇şsizlikte küçük bir artış öngörüyor. Bence fazla. Yani çok sınırlı bir artış. 0-3 puan yanlış, yanlış hatırlamıyorsam. %10'un üstüne çıkıyor. Bundan daha yüksek olabiliyor. Çünkü %4 ile yaratılacak istihdam iş gücü artışını karşılamaz. Türkiye hala bu ciddi ölçüde iş gücünün arttığı bir yükseye. Yüzü artıyor. Genç kuşaklarda tabii ki artış var. Hem de kadınlar daha fazla Kim görüyor, giderek yaygınlaşıyor eğitim ve iş gücüne satılımları artıyor. Uzun lafın kıstası ama bunda da bir gerçekçilik var ama tabi. şu tabii 2025'de de %4,5. Yani bu da e, istihdam açısından yeterli değil. Yani geçmiş e, yılların e, bu konuda biz çok çalıştık bence şahsen çalıştım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de en azından e, iş gücü artışı kadar, tabii e, ortalamada, uzun vadede bir istihdam yaratmak için 5'ten aşağı büyüme kurtarmıyor. E, demek ki 2025'te de sorumlu %4,5 büyüme. Çok yeterli değil yani. sınırda öyle değil. Şimdi tabii soru şu bu e, Cumhurbaşkanı bunu bilerek mi onay verdi bu programı? Yani burada bir bedel ödeyeceğini çünkü biliyorsunuz nasıl büyüme. işte Türkiye şöyle büyüyecek 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. İlk konu hala o iddia var galiba. İlk konuna girecek. Vesaire bu büyümeyle bir yere gitemezsin tabii. İçsizlik de artıyor. Olabilir. bu hakikaten tartışılmaya değer bir konu Mart ayına kadar ya seçim var oraya kadar çok fazla strene basmayalım ama ondan sonra 4 yıllar bir daha seçimlere Cumhurbaşkanlığı parlamento <gülüyor> seçimlerine o zaman daha rahat hareket edilebilir hani daha davet verilmek gerekirse bir deli açıma doğru konuda bilmiyoruz. Ama e, bu bir gerçek ki bu açıdan e, bana göre e, çok yeterli olmasa da nispeten tutarlı programı. Yani enflasyonla öncelikle mücadele e, var önümüzdeki yıl mı, sonraki yıl. E, bu nedenle de biz biz büyüyemeyiz. Hele iç talebe dayalı hiç büyüyemeyiz. Çünkü orda hakikaten önemli bir iddia var. Bu da işte bir diğer iddia Bu ekonomi yönetiminin. Bu da aslında enflasyonla mücadeleyle bir iddia. Tamanda kadar gerçek, doğrusu şüpheliyim. İddia şu: 2023 programda var. Böyle üzere bu doğru da büyüme tahmini vesaire ve diğer makroekonomik göstergeler ve büyümenin çok iyi. Biliyoruz ki iç tane ve dalıştayalı bir büyüme. Dolayısıyla net ihraçat yani ithalat e, ihracat artışı, eksi ithalat artışı negatif. İthalat, ihracattan daha az artıyor. dış ticaret açığı büyüyor. Bununla birlikte cari açık büyüyor. Hatta çok ciddi endişe verici düzeylere geldi bu Çağırıyor. Program ne diyor? Bunu 2023 için koyuyor Tabii bu çünkü artık yaşanan bir istatistikler bunu söylüyor. Bunu çok güzel koyuyor. Biraz önce söylediğim manzarayı programa rakamlarla ondan sonra 2024 diyor ki biz ihracata dayalı büyüme patikasına geçireceğiz ekonomi. Ve bu böyle devam edecek. 2025-2026. Çünkü net ihracatı birden pozitife döndürmüşler. Ee, ihracat artışı, ithalat artışının üzerinde. E bunu nasıl yapacaksın? Birdenbire e, yani dövizi mi Türk lirası zaten yeterince değersiz. Daha da mı değersiz hale getirecektir? Yok efendim teknolojik şeylerle ileri tekniklerle üretilmiş ileri teknolojisi malların ihracatı sayesinde yapacağız. Bunu bir ara hani bir fuara gittiydim ben ve bir şey bu şey, konuda ok, ok, ok, ok böyle bir şeyler söylemişti. Ee, yani şimdi tabii açıkçası bana o, hiç hatırlıcı gelmiyor. Yani bir yıldan bir yıldan öbür yıla şunu yaparsınız. Ee, isteden üç talebi e, baskı altında tutarsınız. Bunu kısmen yapmayı dahi diyorlar vergilerde büyük bir artış yapıldı biliyorsunuz bu yıl gelecek yılda olabilir merkez bankası faizleri yükseltiyor tamam üç talebi. KDV yükseltildi tabi bu genel olarak her evet. şeyin yükseltilmesi anlamına geliyor zaten. Tabii. ha bu e, bu tamam tane bir baskılar da kalan malların ancak bir kısmını ihraç edebilir firmalar. Çünkü dünyada da küresel ekonomide de müthiş bir yavaşlama ve durgunlaşma başladı. Özellikle Avrupa'da bizim en büyük müşterimiz. Evet e, Almanya'da. Sen, evet e, sen tamam e, ileri teknolojili malları bir yıldan öbür yıla e, iki yıl içinde nasıl üretecek hale geleceksin? Yani Hadi pahada ee, yüksek e, şeyde ağız e, hafif e, öyle adınız e, yükte e, neyse bunu yapamaz ama iddia bu peki bu iddia e, Seyfettin ben de şeyi söyleyeyim nereye kadar e, tutturulabilir bir şey var yani Vallahi, önümüzdeki yani, seçim dönemi de var çünkü ona göre de evet, cumhurbaşkanı aynen. nasıl bir, bir tavır kadar. takınacak Evet, yani Mart'a kadar e, kesinlikle bunu yapamazlar. Zaten rivayete göre sosyal medya rivayetleri onu bilemiyorum. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez büyük Yönetim Kurulu'nda bir toplantıda bu büyük tercih artışları yapıldı ya, e, toplantıda Mehmet için çok eleştirilmiş. Bu e, seçim var dermiş, bu ne oluyor dermiş, bilmem ne. O da gerekirse ben istifa ederim. Çok istemiyorsayız. Vay derim demiş Cumhurbaşkanı e, durdurmuşum olmak öyle şey demiş. Bu rivayet bu ama hani bir şeyde duruyor. Gerçekçi duruyor. E, çünkü e, bu enflasyonu bu hale tabii ki bu iktidar getirdi. Başta Cumhurbaşkanı'nın o e, işte enflasyonun nedenleriyle ilgili tamamen anlamsın şeyi. Yani İddiasını, işte <gülüyor> O da onu tabii sonuç uygulanan politika ama bugün farklı bir politika uygulayan bir yönetim var. Buna e, herhalde bu biliyoruz e, tam neler konuşulduğunu bilmiyoruz ama ciddi bir tartışma ve pazarlık konusu olduğunu biliyoruz. Basına yansıyan haberlerden, seçim kampanyasında. E nihayetinde Mehmet Çimçek de kabul etti, Cumhurbaşkanı atadı. E şimdi hakikaten bir enflasyonla mücadele isteği var, çabası var. Ama işte dediğim gibi bunun faturasını e, ne öngörüyorlar? Cumhurbaşkanı bu faturanın ne kadar farkında? Nasıl bir anlamayla bu faturayı halka üretmeyi düşünüyorlar? İki, tabii... E, bunu becerebilecekler mi? Yani biraz önce söylediğim gibi şey çok önemli bu iç, iç, iç talebi baskılama bir politik olarak tabii hiç işine gelmez iktidarın. Bunun kesinlikle Mart'a kadar bence böyle ciddi bir biçimde uygulanacağını düşünemiyorum. Ondan sonra bakalım görelim. Ama iki, bir de bunu baskıladın, ee, ihracat, tamam, içeride tüketilmeyeni ihraç etmen lazım. Bu 2023'te ortaya çıkan devasa cari açığı adım adım küçültmen lazım. Bir programda bunu da söylüyor. Rakamlar, çünkü diyor ki net ihracat pozitife dönecek. E tabii ihracat, ithalattan daha az artarsa adım adım cari açık da azalır. Kıskıranmaz tabi ama azalır. O zaman daha kolay e, finanse etmek mümkün olur cari açığı. E, Şimdi de bunu yapabileceğin şüpheli şeye bakıyoruz. Gerçi oldu mu döviz kurunda da e, yani çıktı lirasının reel olarak değerlenmesine izin vermeyeceğim diyor. Bu tabi döviz bir yok OVP'de ama bir dolarla şey var gayri statü yurt içi ne olacak? 2024-2025 vsale bir de Türk lirasıyla ne olacak? bunlar var. Bölersen temiz kuru ortalama yılda çıkıyor. Orada da aslında e, şeye enflasyon başlangırın paralel kurulmuş. Bu şu demek yani bugünkü de, Türk değerinden fazla şey etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz değerlenmesine Türk lirasının. Tamam. Aa, bunu anlıyorum ama bir taraftan da şunu da unutmayalım o zaman enflasyonla böyle hızlı bir dezenflasyon için bunu daha önce 2020 2020 diyorum 2000'li yılların başında yaşadık 2001 krizinden sonra malum enflasyon küçük yükseldi yüz yüzüzü bulmuştu i̇şte 2000, 2003'te bu iktidan geldi ve Anlamadım. Enflasyon düştü, o enflasyon düştüğünden tabii ki merkez bankası tamamen ıı, bağımsız savunuyordu. Ama şimdi gerçek o dönemde müthiş Türk lirası reel olarak değerlenmişti. Ömer, hatırlarsın evet. yani Yunanistan falan ve yani bir çok ucuz geliyordu bize. İki <gülüyor> bin evet. evet. Çok kolay evet. hatırlamak <gülüyor> mümkün değil ama. Evet, çok geride kaldı. <gülüyor> Çok geride kaldı ama böyleydi. Neden? Çünkü Türk lirası ciddi değerlenmişti. Ama cari açıkta pabuk gibi olmuştu o dönemde. Şimdi tabii bu, bu OVP'de bugüne gelelim e, diyorlar ki Türk lirasının böyle reel bir değerlenme sürecine izin vermeyeceğiz. Güzel. Ama bu aynı zamanda biliyoruz ki o dönemden ilk dönemden enflasyonun hızla düşmesinde %100 civarında malum 2006'da %6 mı ne o civara gelmişti? Şeyin Türk lirasının değerlenmesi çok etkili olmuştu. Önemli bir paya sahip. Çünkü mantıklı bilmiyorum biz dijçiler yani Türk lirası değerlenirse nasıl olur? E şöyle oluyor tabii ithalat ithal edilen ara mallar vesaire nihai tüketim malları Türk lirası ee, bakımından neredeyse hiç kıpırdamıyor. Enflasyon olmuyor. Çünkü Türk lirası giderek değerleniyor. Öyle olunca tabii ki katkı yapıyor enflasyonlar. Ee, bugün de onu düşünmüyor. Yani bu aracı kullanmayacağım diyor. E, haklı bu konuda çünkü aksi takdirde nasıl sen net ihracatı pozitife döndürürsen? Nasıl olacak da ithalat ee, artışı sınırlanırken ihracat artışı e, giderek üstlenecek. Olmaz tabii. Onun için tutarlı bu açıdan ama öbür taraftan da bu iddia ettiğin enflasyonla mücadelede, dezenflasyonda yani gelecek yıl %33'e indireceğim. İşte ondan sonra da adım adım onu 2025 olma ama 2026 sonu %10'un altına gidiyor. E bunu o zaman yapman kuşkulu yapabilmek. Türk lirasının değerlenmesine izin vermeyecekler. Neyse, biraz uzattım belki. Ama bütünü itibarıyla baktığınız zaman böyle bıçak sırtında duran bir program gibi. Hem iddialı bir program tabii ama bu iddiaları ne kadar yerine getirebilecek? Çünkü bu iddiaları yerine getirebilmek için bu si bir fatura ödetebilecek bir program bu. E bu faturayı Cumhurbaşkanı ne kadar kabullendi ya da önce bunu soralım ne kadar farkında, ne kadar biliyor. Eğer biliyorsa farkındaysa nasıl kabullendi yani öbür gün acaba bundan vazgeçer mi? Bence bu, bu sorular halen tartışmaya çıkıyor. Evet. Bir de tabii şeyi de yani her konuyu bağlamak eğilimindeyim. E eğilimindeyiz aslında. Bu programda iklim değişikliği, iklim krizine ve çevre e felaketlerine bu giderek bütün araştırmalarda gösteriyor ki kuraklık hat safhada e ve artacak evet. gibi sıcaklıklarla beraber e ve yani mesela Van Gölü'nün artık e tamamen kayıklarla, teknelerle gidilen yerlerinde yürüyüş yapıldığı durumları var. Buzullar eriyor. Yani buna karşı muazzam bir harcamalar yapılması gerekecek herhalde. Bunların altından nasıl kalkılacağı da ayrı bir e, sorun olarak karşımıza çok çıkıyor. Çok haklısın. Ee, bir kere şey çok girmedim. Ciddi bir mali disiplin tabii öngörüsü var. Gelirleri. Işte %70 arttıracağını iddia ediyor evet. vergi gelirlerini. E bu önümüzdeki yılda ya vergi kaçakçılığıyla ciddi mücadele edeceksin. Edersen bravo deriz. E, ya da gene işte KDV, ÖTV, işte üçüncü şey, taşıt vergisi valla vesaire gene getireceğim. E, bunu tabii bu e, şey açısından, enflasyonla mücadele açısından ve iş talebi baskılama yöntemi açısından tamam yanlış değil. Ama buna ne kadar siyasete sahib edilecek ayrı bir konu ama ikincisi öbür yandan bu harcamaları şey amacıyla yapıyor e, kamu tasarruflarını artırma amacıyla yapıyor ama öbür yandan da ciddi e, Harcama kalemleri var ve çok haklısın Türkiye'nin önümüzdeki dönemde eğer iklimle, iklim değişikliğiyle ciddi bir mücadele verecekse Türk sözleri var, vaatleri var, şu kadara indireceğim diye yani şeyi, karbon salınımını şu saatte, şu tarihte, şu kadara düşüreceğim. Bunun çok gerisinde Türk. Bunun için bir sürü hem yapısal reform var, işte karbon vergisi konuşuluyor, var programda da öyle söyleniyor ama ama buna özel sektör üstünde bunu nasıl uygulayacaksın. Bir, iki, kamu buna ne kadar para koyacak bu e Bunun için sen bu mali disiplini uygularken tabii oldukça sıkıyorsun bütçeyi. E buna ciddi para ayırman için ya da gerektiği kadar parayı ayırman için başka yerlerden kısacaksın. E nereden kısacaksın? Sosyal transferlerden mi kısacaksın? büyük kısmı emekli maaşları ya da işte doğrudan yardımlardan desteklerden mi, sosyal desteklerden mi kızılacak büyük bir ihtimalle kamu yatırımlarından kısılacak ve o da başka bir problem yani böyle dilemalarla karşı karşıya kalacak ama bu iklim meselesiyle ilgili iklim değişikliği Türkiye'nin görevleri vazifeleri konusunda bence bir gün konuşmamız lazım. Yani evet, Tahin edici önemli. bir numaralı sorun olarak görünüyor. Bütün dünya ülkeleri içinde söz konusu özellikle de daha gelir dağılımı açısından ve geliri tabii. daha düşük olan ülkeler açısından çok ciddi. Yani Birleşmiş Milletler evet. Genel Sekreterinin de uyarıları var. Zengin ülkeler, yani ileri gelişmiş yüksek gelirli ülkeler zenginlemeyelim de tek ülkeler bir fon oluştursun Aa, ve ülkelere yoksun ülkelere burada yardımcı olsun Çünkü onları gücü yetmeyeceğiz. Aynen. aynen. Şimdi şey, faturayı ödemeye. Yani. Ama bu taraftan bu faturanın ödenmesi şart yoksa yani belki geç bile kalıldı. Bunu söylemek istemiyorum ama bu yaz yaşananlardan sonra yani, Ve sadece evet daha da kötüye gideceği belirtiliyor. Bütün araştırmalar evet. o yönde. Bütün araştırmalar ama bunun daha henüz başlangıç bile olabileceği söyleniyor. Bundan sonraki Aynen. kışlar Aynen. çok daha sıcak. Britanya'da bile tarihin gördüğü en sıcak kış öngörülüyor. Türkiye'de de bütün bu seller, sular gibi pek evet. çok masrafe olacak şey var yani bunu ayrıca bir etraflıca konuşmamız da iyi olabilir ekonomik açıdan evet, da evet evet evet ekonomi açısından tabii evet. ya. yani. zaten açık radyo olarak bu konuyu çok kapsamlı bir şekilde istiyorsunuz evet bunun boyutlarını konuşalım peki süreyi bitirdik çok teşekkür ederiz Seyfettin Ben teşekkür ederim iyi yayınlar görüşmek üzere görüşmek üzere